Musaftaki sıralamada 98. iniş sırasına göre 100. suredir. Talak suresinden sonra Haşr suresinden önce Medine'de inmiştir. Mekke'de indiğine dair rivayetler de vardır. Ancak özellikle Buhari'de yer alan bir hadis, surenin Medine döneminde indiğini göstermektedir. Sure adını 1. ayette geçen ve açık delil, kesin belge anlamına gelen Beyyine kelimesinden almıştır. Kayyime, Beriyye, Infikak gibi isimlerle de anılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamberin bu sureyi lem yekünüllezine keferu şeklinde andığı da rivayet edilmiştir. Surede Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği karşısında Ehli kitap ve müşriklerin inkarcı tutumları eleştirilmekte, özellikle ehli kitabın bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları, çünkü İslam'ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sure, kötülerle iyilerin ahiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bu, Halkın en kötüleri onlardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince, Halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, Zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Burada eleştiri konusu edilen ehli kitaptan maksat, özellikle o dönemde Medine ve çevresinde yaşayan Yahudilerle Hristiyanlar, müşriklerden maksat ise dönemin putperest Araplarıdır. Her ne kadar burada, Hz. Peygamber'in yakın çevresinde bulunan iki grup inkârcı zikredilmişse de hüküm geneldir, bütün insanlığı ilgilendirmektedir. İlk ayet hakkında yapılan yorumları üç noktada özetlemek mümkündür. Müfessirlerin çoğunluğu bu ayeti Allah ve Resulünü inkar eden Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestler kendilerine açık kanıt yani peygamber gelinceye kadar içinde bulundukları inkarcılıktan ayrılıp ona son vermeyeceklerdir şeklinde yorumlamışlardır. Diğer bir yorumda şöyledir. Allah Teala Hazreti Peygamber'in muhatapları olan ehli i kitap ile müşrikleri yeni bir ilahi mesajın zamanı geldiği için o mesajı göndermeden dünyadan ayırmayacaktır. Aynı ayet söz konusu grupların kendilerine elçi ve kanıt gelmedikçe, gönderilmedikçe cezalandırılmayacakları şeklinde de yorumlanmıştır. Bu son anlam ayetin bağlamına daha uygun görünmektedir. Yüce Allah, insanları iyi kötüden ayırt edecek yeteneklerle donatmış olmakla birlikte, yine de merhametinin bir sonucu olarak açık kanıt göndermediği ve mesajının ulaşmadığı kimseleri yaptıklarından dolayı cezalandırmayacağını haber vermiştir. Nitekim bu husus, ''Biz bir Resul göndermedikçe azap edecek değiliz.'' mealindeki ayette, daha açık bir şekilde ifade buyrulmuştur. İkinci ayette, ilk ayette geçen kanıtın, tertemiz sayfaları okuyup Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş olan Hazreti Peygamber olduğu belirtilmiştir. Tertemiz sayfalar ise, Kur'an'ın sayfaları olup tertemiz nitelemesi, yalan, nifak, şüphe, sapkınlık ve yanlışlık ve benzeri kusurlardan arınmış sayfalar anlamını ifade eder. Üçüncü ayet ise bu sayfalarda kitaplar, yani dost doğru, hakkı batıldan ayıran ilahi ayetler ve hükümler bulunduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim, önceki kitapların hükümlerini içerdiği için de bu şekilde nitelendirilmiş olabilir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu ayetteki açık kanıttan maksat, getirdiği mesaj ve mucizelerle apaçık, Hak ve hakikat elçisi olan Hazreti Peygamber'dir. Buna rağmen ehli kitap onun hakkında ihtilafa düştüğü için kınanmıştır. Müfessirler Hazreti Peygamber gelinceye kadar ehli kitabın son peygamberin geleceği hakkında fikir birliği içerisinde bulunduğunu fakat Hazreti Peygamber geldikten sonra bir kısmı ona inandığı, çoğu ise inkar ettiği için ayrılığa düştüklerini söylemişlerdir. İbni Aşur'a göre bu ayetteki açık kanıtla Hz. İsa'nın gelişi kastedilmiştir. Zira oğullarının geçmişteki bazı peygamberlerinin verdikleri haber uyarınca, Hz. İsa kendilerine peygamber olarak gönderildiği halde onların bazıları ona inanırken büyük çoğunluğu onun peygamberliğini tanımamışlar, böylece aralarında ayrılığa düşmüşler, Yahudiler ve Hristiyanlar olarak bölünmüşlerdir. Allah'a yürekten inanıp itaat ederek diye çevirdiğimiz ifadenin tam karşılığı dini yalnız Allah'a haskılarak şeklindedir. Ancak bu ifadeyle Allah'a gönülden inanıp tam bir dindarlık duygusuyla ve içtenlikle yalnız ona kulluk etme anlamı kastedildiği için böyle bir meal vermeyi tercih ettik. Buna göre İbadetlerde şekil de vazgeçilmez olmakla beraber, ibadetin özü ve ruhu niyet ve ihlastır. Tevhid inancı ve kulluk bilincidir. Hanif ismi, Kur'an dilinde her şeyden önce tevhid inancını kapsar ve daha açık olarak şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapkın görüşten uzaklaşıp, Allah'ın birliği inancına yönelen ve ihlaslı bir şekilde yalnız ona kulluk eden anlamına gelir. İbadet teriminin genel anlamı içinde namaz ve zekat da bulunmakla birlikte ayrıca zikredilmeleri onların çok önemli ve değerli olduğunu göstermektedir. Gerek önceki kutsal kitapların aslında ve gerekse Kur'an'da insanlara sadece bir olan Allah'a ihlasla ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmiştir. Namaz, Allah'a saygının, zekat ise insana şefkat ve sevginin en anlamlı ifadeleridir. Bu sebeple ayette belirtildiği gibi tevhid inancı ve Allah'a gönülden saygı ve itaat anlamındaki ihlasın yanında namaz ve zekatta diğer ilahi dinlerin bozulmamış şeklinde mevcuttu. Ayetin son cümlesinde bu vecibelerin ilahi vahye dayanan dost doğru dinin kendisi, ve doğru yolda giden milletlerin dini olduğu vurgulanmıştır. Bu surenin indiği Medine ve çevresindeki Yahudiler ve Hristiyanlar, son peygamber Hz. Muhammed'in risaleti hakkında bilgi sahibi oldukları halde, önceki ayetlerde kanıt olarak ifade edilen, o hak peygamberi ve Kur'an'ı inkar ettikleri, putperestler ise ayrıca bir olan Allah'a ortak koştukları için halkın en kötüsü olarak nitelendirilmişlerdir. onlara ibadet etmeleri ve namaz kılıp zekat vermelerinin emredilmesi, İslam dinini kabul etmeye çağrıldıklarını ifade eder. Sonuç olarak ayette Hz. Peygamber geldikten ve tanıdıktan, hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra da, ona iman etmeyenlerin ebedi olarak cehennemde kalacakları bildirilmiştir. Buna karşılık 7. ayette, iman edip iyi işler yapanlar ki, Bunların başında namaz kılmak ve zekat vermek gelmektedir, halkın en hayırlısı olarak nitelendirilmiştir. 8. ayette ise müminlere dünyada yaptıkları iyi işlerin karşılığı olarak ahiret nimetlerinin en güzellerinden olan adın cennetlerinin verileceği, müminlerin bu cennetlerde ebedi olarak kalacakları haber verilmektedir. Bunlardan daha iyisi ise Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakındıkları için Allah Teala onlardan razı olmuştur. Bir hadis-i kutsi de belirtildiği üzere onlara gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan aklına gelmemiş olan sonsuz nimetler verileceği için onlar da Allah'a karşı hoşnutluk ve memnuniyet hissiyle dolacaklardır. Surenin sonunda ise bütün bu nimet ve lütufların, kendisini yaratan, büyütüp besleyen ve yaşaması için her türlü imkanı sağlayan yüce Rabbine karşı haşyet içinde olan, yani onun ululuğu karşısında derin bir saygı ve korku duyan, bu duygularla ürperip heyecanlanan mümine sunulacağı bildirilmiştir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bir sonraki programda Zilzal Suresi ile devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren